Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Es salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve be'afi. Kardeşler bu hafta Esna dersinde <gülüyor> Elvasi'a İsimleri göreceğiz inşallah. Elvasi'a Vesa'a Yesav'dan isim fail. Kur'an-ı Kerim'de 9 ayette zikrediliyor. Onlardan birisi Bakara suresi 115. ayet. Fe eyneme tevelle fe temme meşullah inellahu Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Muhakkak ki Allah vasîdir, alîm'dir. Gene aynı surede 247. ayet. Vallahu yutîm men yekhu men yeşâ. Allah vasîun Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Allah geniştir, bilendir, alîm'dir. Gibi 9 ayrı ayette geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Vasîh kelimesi sözlükte darlığın karşıtı demek. Dar olanın karşıtı yani geniş olan. Geniş şey demek. Bu aynı zamanda Ragıbe el-Esfahani'nin de dediği gibi mefredatında mekanlar için kullanılır. Yani Beytun Vasiun. Yani geniş ev. Veya geniş alan. Veya durum için kullanılır. Kişinin, kişinin durumu için. Onun durumu geniştir. Yani rahatlık, bolluk içerisinde refah içerisinde yaşamaktadır. Manasında. Evet kudret için kullanılır. <gülüyor> kudret için kullanıldığı zaman da çok güçlü. Kudreti ulaşabildiği şeyler geniş manasında. Cömertlik için kullanılır. Demek ki Geniş, bol, fazla manasını içeren her durumda kullanılabiliyor Vasi kelimesi. Sözlükte. Allahu Teala hakkındaki manası ise rızkı tüm yaratıcılara <gülüyor> ulaşacak kadar, onları kuşatacak kadar, rahmeti her şey için alacak kadar, zenginliği tüm fakirleri kapsayacak kadar, ilmi her şeyi kuşatacak kadar manasında Allahü Teala için çok geniş bir manada kullanılabilir. El Vasi ismidir. Lisanü'l Arap'ta İbn Manzur'un dediği rızkı tüm mahlukatı kuşatan, rahmeti her şey için alacak kadar genişlikte olan, zenginliği de tüm fakirleri kapsayacak kadar olan genişliğe sahip demektir Allahü Teala için. İmam Taberi'nin tefsirinde Makara suresine az önceki ayet okuduk ya her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Allah Geniştir, alimdir. Ayetini tefsir ederken diyor ki, Allah burada kendisinden bahsederken, vasiye diye bahsetmiştir. Bununla kastettiği yarattıkların hepsine yeter. Hepsiyle irtibatı sağlamdır, kurar. Onlara cümert davranır ve idare etmek hususunda geniştir. Geniş idare eder. İmam-ı Sadi Rahim tefsirinde biraz daha genişletir bu manayı. allah Teala hakkında. Sıfatları özellikleri ve bunlarla alakalı olan her şeyde hiç kimsenin itiremeyecek genişlikte övgüye sahip olan Allah'ın sıfatlarının ve sıfatlarıyla alakalı her şeyde Allah geniştir der mesela Allah rahmet sahibidir rahmeti geniştir, Elim sahibidir ilmi geniştir rauhtur, şefkat sahibidir şefkati geniştir, afuvdur affedicidir, affı geniştir hakimdir, hikmet sahibidir Hükmedendir, hikmet sahibi oluşu geniştir. İlahir sıfatlarıyla ve özellikleriyle alakalı her şeyi geniş olan manasına gelir. Otoritesi geniştir, hükümranlığı geniştir, lütfu geniştir, ikramı çoktur, azamet geniştir manasında. Çok geniş manada kullanılabilir elvasi diyor. allah Alem, <gülüyor> Allahu Teala ilminde, zenginliğinde, lütfunda, nimetlendirmesi ve cömertliğinde, gücünde, azametinde, cebbarlığında, kudretinde, hikmetinde, rahmet ve mağfiretinde geniş olandır diyor. Bir başka yerde İmam Saad-i Rahmet Allah. Peki bu ismi öğrendiğimiz zaman bunun bizim üzerimizin etkisi ne olur? Madde madde açıklamak gerekirse Allahu Teala cömertlik ve ikramında geniştir. Mesela birinci ment olarak kullarını en çok ilgilendiren tarafı bu. Allahu Teala Teala'nın cömertlik ve ikramında genişlik sahip olması. Bunu bütün kullar biraz dikkatle baktığı zaman görürler. Yağanın yağmurda görürler. Biten bitkilerde görürler. Akan sularda görürler. Efendim rızıklarda görürler. Meyvelerde, sebzelerde görürler. İşte meyvelerde, sebzelerde birisini azıcık bir azalttı mı kullarına 3 salak mal 30 liraya çıkıyor. Bir tane patates 20 liraya çıkıyor. Azıcık azaltıyor. Azıcık daraltıyor imtihanı tabii ki. Fiyat otomatikman katlanıyor. tamam kısarsa belki altın değer mi? Allah geniştir. Cömertlik ve ikram sahibidir. Azze ve Celle. Bunu ifade eden hadisler vardı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın iki eli açıktır. Mahlukat yarattığından beri onlara bol bol ikram eder, bahşeder. Mane olarak söylüyorum. İnsanlığı yarattığından bugüne kadar ne kadar ikramda, ihsanda, lütufta bulunduğunu düşünün. Başka bir hadiste bütün cinler ve insanlar gelmiş ve hala ve gelecekteki bütün cinler ve insanlar bir araya toplansalar, hepsi Allahu Teala'dan aklına gelecek her şeyi istese ve Allahu Teala onların hepsine istediğini verse bu istedikleri ve allah Teala onlara verdiği Allah'ın mülkünden iğnenin denize battığında denizin eksilttiği su kadar dahi azaltmaz diyorlar. Yani Allahu Teala'nın ikramı, lütfu çok geniş. Bu genişliğin sınırı yok. Hakikaten bir sınırı yok. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bunu çok güzel ifade etmiş. Çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bütün herkes bir yere gelse, hepsi aklından ne geçiriyorsa onu istese, Allahu Teala hepsine verse o verdikleri Allahü Teala'nın mülkünden. Bir iğnenin denize bandırınıp çıkaldığı, çıkartıldığında denizden ne kadar azaltıyorsa o yıldır, <gülüyor> su, bir iki damla Allah'ın ölçüde anlayacak o kadar azaltıdır. O da bir hiçtir. Adan olmayacak bir miktardır. Ha Allah-u Teala ilminde de geniştir. Çok geniş, sınırsız bir ilme sahiptir. Taha suresinde buyuruyor ki allah Teala onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Yani bildiğimiz şeyler ama bazen böyle insan çok yakından hissediyor her zerremize kadar allah Teala Teala'nın ilmine kuşatılmıştır. Herkes ama. Tüm varlıktır. Ve daima. Kesintisiz, eksiksiz. Onu örneklendiren bir ayet-i e diyordu ki Allahu Teala kendisine bahsederek eğer yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem olsa, okka, bir deniz ve ona yedi tane deniz katılsa hepsi mürekkep olsa Allahu Teala'nın kelamını ilmini ifade eden sözlerini Yazmak mı ne yapmaz, bitiremez. Onlar biter, o okkalar kullanmaz olur, mürekkepler denizden olan mürekkepler biter. Allahu Teala'nın ilmi, ilmin ifadeleri, sözleri bitmez. Bu kadar geniş ilme sahip Allahu Teala. Bunu kavramanın imkanı yok. Bizim gibi dar kapasiteli bir beyne sahip insanın, insanların bunu kavramasının imkanı yok. Sadece örneklemlemeye çalışabiliriz. Allah Teala'nın rahmeti ve mağfireti de geniştir. Mümin Suresi'nde var, A'raf Suresi'nde var. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor Allah Teala. Buna gene bir hadisle açıklayalım, açıklamaya çalışalım. Allah Teala rahmetini yüz dilime ayırmıştı. Yüz dilimden bir tanesini <gülüyor> mahlukatlar arasına yaymıştı. Geçmiş, halihazırda yaşayan ve gelecekteki bütün mahlukat yani cinler, insanlar ve her türlü hayvan, vahşisi, evcili her türlü hayvan gerek birbirlerine gerek diğer mahlukata bu Allahu Teala'nın yaydığı bir rahmet sebebiyle merhamet, şefkat gösterir. Geri kalan 99 Allahu Teala'nın yanında. Ne için? Kullarına onunla muamele etmek için, hesabı onunla görmek için sakladı 99 tanesi. 99 dilimi. Allahu Teala'nın rahmeti geniş olduğu gibi affı ve mağfireti de geniş. Muazzam genişlikte. Kulların günahları ne kadar büyük olursa olsun Allahu Teala'nın affı onlardan daha geniş. Ama kul Allah'a yönelip af dilerse tabi. Bir kul ne kadar çok günah işleyebilir? Bunun bir sınırı var. 10 kul, 100, bin, milyon, milyar, trilyon, katrilyon her birisi ne kadar günah işleyebilir? Diyor ki, kutsi hadiste Teala, kutsi hadiste Ey Ademoğlu, senin günahların yerlerle gökler arasında dolduracak kadar olsa benim affım da o kadar olur. Yeter ki sen Allah'a yönel. Yeter ki sen Allah'tan bağışlanma iste. Yani kulluğunun farkına var. Af dile, tevbe et, ona yönel. Allah'a yönelince Allah bağışlayacak. Onun bağışlamayacağı Afiyetleneince bağışlamayacağım hiçbir günah yok. Çocuğu yetiştirirsiniz, büyütürsünüz. Kaç yaşındasın Muhammed? 15. 15 yaşına gelir. Dünyanın emeği vardır üzerinde, değil mi? Dünyanın masrafı vardır, dünyanın zahmeti vardır, çabası vardır, çilesi vardır. Muhammed bir gün karsına çıkarsa benim babam değilsin, benim babam şu derse. Ne yaparsınız? Babası olarak. Allah otağıdaya bu şekilde eş koşuyor insanlar. Allah yok duruyorlar, haşa herkeler. Ve kendilerine ateist değilsin. Allah yoktur. Allah yoktur diyen kişinin konuşabilmesi, gözlerini kırpabilmesi, parmağını hareket ettirebilmesi yoktur diye Allah-u Teala'nın müsaadesiyle. O Allah'a yöneldi mi, af diledi Allah'ını bağışlıyor. Allah insanları, bütün insanları kendisine kulluk için yaratmış. Birisi çıkıyor. Ben Allah'a kulluk etmeyelim diyor. Yüz seviyor Allahu u Teala, Büyükleniyor. Veya Allah ile beraber başka mahluka ibadet ediyor. Veya Allahu Teala'yı terk ediyor. Başka bir mahluka yöneliyor. Başka mahlukun huzurunda saygı duruşunda duruyor. Ona itaat ediyor. Onun çizdiği rotaya uygun hayatını tanzim ediyor. Onun kurallarını benimsiyor. Allahu Teala hayatında hiç yok. Bu kul Allahü Teala'ya yöneldim Allah'ın bağışlığı. Allah Azze ve bağışlaması da sınırsız, çok geniş. Yeter ki kul Allahu Teala'ya yönelsin, Allah'a e, el açsın, günahlarından dolayı bağışlanma sesin, onun affına muhtaç olduğunu dile getirsin. Allah'ın yaratması, <gülüyor> yaratması ve sanat da çok geniş. Muazzam genişlikte bir dünya, derinliğini bilmiyoruz. Muazzam genişlikte ölçüsünde sınırlarını derinliğini bilmiyoruz. Yedi kat gök yaratmış. Daha ötesine gerek yok. Daha ötesine aklımız yaramıyor. Sadece gezegenler varmış, galaksiler varmış, dakik var varmış varmış. Sadece varmış diyoruz. Öyle diyorlar biz öyle diyoruz. Yıldızlar varmış, uydular varmış, gezegenler varmış, galaksiler varmış. Varmış vardır tabii ki. Vardı tabi de biz görmediğimiz, kavrayamadığımız için varmış diyoruz. Bütün bunları yaratan allah Teala yaratmasında genişlik sahibi. Yerin, göğün ve içindekilerin genişliği de ona ait. O bunu yaratmış durumda. Dağlar, denizler, okyanuslar bunlar insan hafızasının sadece haritalarda küçültülmüş Minimize demiş halleriyle yer buluyor hafızalarımızda, hafızalarımızda. Şu kadar binde bir ölçüler küçültüldüğü zaman diyoruz ki şöyle bir okyanus varmış, şöyle bir kıta varmış diyoruz. Değil mi? Küçültüldüğü zaman. Onu kavrayabilmek, onu görebilmek, tam hakim olabilmek mümkün değil. Derinlikler herkes var. 7 kat gök. Her bir katmanlarız kaç yılda aşılabilecek mesafeydi? 500. 500. Yedi tane gök, gök katmanı var. Her bir katmanın, her iki katmanın arasındaki mesafe 500 yılda kat edilebilecek mesafe. 500 yıl gideceksin, bir katmanı aşacaksın. Sonra 500 yıl daha gideceksin, ikinci katmanı aşacaksın. Bütün bunları kuşatan başka neyi var allah Teala'nın? Kürsüsü var bütün bunları kuşatıyor. Bu 500 yıllık mesafelerle kat edilen yerleri, bunlar kürsüye oranından küçücük kalıyor. Onun da küçücük kaldı başka büyük, daha büyük bir muazzam yükle sahip bir mahruk daha var. Ne o? Arş. arş. Allah-u Arş. Bunlar kavranmaz. Bunlar böyle milyonda bir, milyarda bir küçültülür, resmedilirse ancak o zaman kavranmaya, aklımı zermeye veya bir tarafından, bir tarafından ucundan tutmaya çalışalım. Doğru mu? Bütün bunlar Allahu Teala'nın yaratmasındaki ve sanatındaki genişlik, sanatının bir Allah-u Teala'nın arşını taşıyan meleklerden bir tanesi hakkında Peygamberimize bahsetme izni veriliyor. Arşı sekiz melek taşıyor. Onlardan biri hakkında bana bahsetmem için izin verilir diyor. Nedir? Kulak memesiyle omuz arasındaki mesafe, 700 senede kat edilecek mesafedir. Öyle bir melek. Artık bunun varsa kafası, vücudu, kanatları, varsa ayakları <gülüyor> <bilmiyoruz>, Ne kadardır? <gülüyor> Biz, sadece şu mesafe, kast edilen yer. 700 senede kat edilecek. Allah azze ve celle'yi ne kadar tazim etmeye çalışsak güç yatıremeyiz. Ne kadar tesbih etmeye çalışsak güç yatıremeyiz. O kendisini övdüğü gibi o kendisini tesbih ettiği gibi. Kendisini tazim etmemiz istediği gibi düşmesiz, Biz bunu yapamazsak Herkes Allahu Teala şeriatında da geniştir. Şeriatında. Yani onun indirdiği şeriat, şeriat dediğimiz nedir şeriat? allah Teala'nın din adıyla indirdiği kurallar bütünü değil mi? allah Teala'nın kuralları şeriatı nedir? Çok geniştir. Ve... Tüm insanların ihtiyacını yetecek güzellikte, derinlikte, kapsamdadır. Bilen bilir, bilmiyor, bilmez. Bilmeyen kavrayamaz. Bilmeyen şeriatı sadece taşlanarak öldürme ve el kesimi olarak bilir başka bir şey olarak e, Bu Atatürkçü geçinen bazı azgınlar birisinin cenaze töreninde şeriatı küfretmiş. Kahrolsun şeriat demiş. Şeriat irtica vermiş, gericiliktir demiş, basmışlar küfürü. O da onlara e, işaret ederek dedi ki, insanlar ne kadar cahiller. Cenaze töreninde şeriatı küfür ediyorlar. Cenaze töreninde yaptıkları şeriat. Omuzlarında taşıdıkları kişiyi şeriattan dolayı omuzlarına taşıyorlar. Ondan önce tabuta koyarken şeriatın kurallarından dolayı tabuta koydular. Ondan önce onu Yıkadılar şeriattan dolayı. Kefenlediler şeriattan dolayı. Kokuladılar şeriattan dolayı. Sonra onu getirdiler caminin önüne Müslümandır diye namazını kıldılar şeriattan dolayı. Şimdi omuzlarında taşıyorlar. Biraz sonra o bağırtları çağırdılar bitince götürecekler mezara koyacaklar. Gene şeriattan dolayı. Sonra vakti saati geldiği zaman ziyaret edecekler. Gene şeriattan dolayı. Yani yaptıkların tamamı şeriat şeriatı işlerken, uygularken şeriata küfür ediyorlar. Bu kadar cahil bir insan. O zaman anladım şeriatın ne olduğunu. O zamana kadar şeriat insanların bizi yönlendirdiği, bize telkin ettiği şekilde sadece zinayelerinin taşlanarak öldürüldüğü, hırsı kapan elinin kesildiği vahşi kurallar bütünüydü. Değil şeriat. İnsanın sadece Müslüman'ın, Tüm insanların hayatını kuşatan İnsanların tamamının hayatında hakim olan olması da gereken kuralların bütünü. <gülüyor> Yemek yerken seninle, otururken seninle, iş yaparken seninle, tuvalete giderken seninle, eşinle birlikte olurken seninle, çocuğunu yetiştirirken seninle, efendim sokakta yürürken seninle, her anında seninle şeriat. Şeriat çok kapsamlı bir İslam dinidir. Şeriat çok kapsamlı. Bütün bunları biz İslam diye kısaca ifade ediyoruz. İslam dini diyoruz. İslam dini sadece e, namaz kılmayı emreden, Ramazan'da orucu emreden, biraz da paran durumun yeterli. Çoluş çocuğu sonra e, hadi bir de tatil maksatlı bir de hacca gidelim diye sınırlayabileceğim birkaç ibadetten ibaret değil. Tabii ki onlar da var bunun içerisinde ama on, ondan ibaret değil. O şeriatın sahibi Allahu Teala bütün insanların kuşatacak, içerecek ve herkesin ihtiyacına cevap verecek bir din indirmiş. Mükemmel bir din indirmiş. Mükemmel ne demek mükemmel? Kemale ermiş. Noksansız. Tam. Eksiksiz. Evet. İslam dinini bilen için eksiksiz bir dindir elhamdülillah. Bu dinin sahibi Teala şeriatında genişlik sahibi denir. Bundan dolayı. el ismi el-alim ismiyle birlikte kullanılır yedi defa Kur'an-ı Kerim'de el-hakim ismiyle kullanılır iki yerde peki biz el-vasiye ismini iyice idrak eder kavrar isek, özümsersek sindirirsek bunun üzerimizde oluşması gereken etkisi nedir? tabi buradan bu etkiler bizde oluşmuyorsa bu ismin kavramına, içine, özüne inanmamışız demektir Evet biz mağfireti geniş, lütfu ve cömertliği geniş, hikmeti geniş, adaleti geniş, rahmeti geniş, Allahu Teala'yı hakkıyla bilirsek, bu bizde otomatikman ona karşı muazzam bir sevgi oluşturması gerekir. Çok büyük bir sevgi, yani eşi bulunmaz, dengi bulunmaz bir sevgi oluşturması gerekir. Bu sevgi de aynı zamanda ona karşı haya etmeyi, saygı göstermeyi, tazimde bulunup yüceltmeyi gerektirir. Şöyle örneklendirelim. İnsan sevdiğini ne yapar? Kırmamaya çalışır. Kızdırmamaya çalışır. Hücendirmemaya çalışır değil mi? Diğerlerine karşı gösterebildiği atılganlığı mesela veya öfkeyi, kızgınlığı sevdiğine karşı göstermez. Daha müsamahakar, daha yumuşak, daha tahammülker olur. Biz de eğer allah Teala'yı hakkıyla seversek, ona karşı haya ederiz, saygı gösterir, tazimli bulunu yüceltiriz. Hakkınca üzümseyebilirsek. Yapabiliyor muyuz? Nasıl haldeyemiz ondan? Yapabiliyor muyuz? Yeterli mi? elden Evet, Allah muvaffak etsin. Azrail. Evet. Yapamıyorsa, eksikse, eksik buluyorsak bunun sebebi belli. Allahu Teala'yı hakkınca özümsemiş, öğrenmiş ve tazim etmiş değiliz. Bundan kaynaklanıyor. Bu benim gibi bir kusurlunun sizlerde sizin gibi bir kusurlunun başka birisinde arayacağı bir kusur değil. Herkesin kendi arayacağı kusuru. Herkes kendisini arayacak bunu. Yani bunu kendimiz bakacağız, tespit edeceğiz ve kusurumuzu bulup o kusuru giderme yoluna gideceğiz. allah Teala'yı el ismiyle kavrayan, özümseyen, iyice idrak eden bir kimse bir defa Allah'ın bu fazlındaki, kudretindeki, hikmetindeki, rahmetindeki genişlikten dolayı ümitsizlik taşımaz, ümitsizliğe düşmez, sıkıntıya, darlığa girmez. Sıkıntıya darlığa giriyorsa Allah-u Teala'nın Vasiya ismini idrak edememiş veya o anılamış, ondan gafil olmuş. Demektir. Çünkü darlığa ulaştıran da Allah-u Teala, genişliğe ulaştıracak olan da Allah-u Teala. Hangi açıdan? Gerek ruhsal açıdan, gerek maddi açıdan, gerek dünyevi açıdan herhangi bir şey olabilir. Bir darlığa düşmüşsek bunu kim giderebilir? Hangi istifatıyla, ismiyle? El Vasiya ismi. Herkese Allahu Teala'yı Vasi' ismiyle iyice kavrayan, özümseyen bir kimse ve yakinî bir imanla buna teslim olan bir kimse Allah'ın cömertliğini, lütfunun genişliğini bilir, fakirlikten korkmaz. Hele de Allahu Teala'nın Allah için verene Allah'ın dünyada peşin vereceğini ahirette fazlasıyla vereceği vadini bilen bir kimse Allah Teala yolunda harcaması gereken kuruşunu sakılmaz. Bu hususta Müslümanların çok büyük kusurları var. Yani bu kusurdan kendini koruyabilen çok az insan tanıdım ben şahsen. Kim vadini en fazla düşkün? Allah'tan daha fazla vaadini yerine getirebilecek birisi var mı? Allahu Teala gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerekse Nebisinin diliyle Nebevi sünnette de şunu vaat ediyor. Diyor ki: "Ey kulum, sen Allah için verdin mi? Ben sana dünyada bunu vereceğim, ahirette de bunu en az 10 katıyla sana iade edeceğim. 20, 50, 700'e kadar." Vaat ediyor Allah Teala. Bizim sünneler diyoruz ki: "Acaba verir." E verdim de gene vermedi. Verdim, vermedi. Hani veririm diyordu falan Sübhanallah. Allah'ın vereceği vaadini yanılama sakın. Allah test Allah'tan onu ediyoruz. Allah ın Allah ın affet Kul Allahu Teala'yı imtihan etmek isterse Allah kulu imtihan eder. Kul Allahu Teala'yı ben vereyim de Allah bana veriyor, mu mi? Bakayım diye imtihan ederse Allahu Teala kalpleri kim biliyor? Allah. Allah. Allah okulu perişan eder, imtihan eder. Yani verirken ki maksadımız Allah'ı test etmek olmayacak. Rızası olacak. Acaba Allah veriyor mu, vermiyor mu? Vadene bağlı mı? Bunu test etmeyeceksin. Bu çok büyük bir kusur. Ve bu kusur Müslümanlarda var. Bunu vermem gerekiyorsa Allah'ın vaadi var. Resulünün diliyle de bunu teyit etmiş. Allah bunu bana mutlaka verecek. Ha şu olmayabilir kardeşler. Sen gittin bin lira verdin. Atıyorum. Hemen bir yerden cebine bin lira girmesini bekleme. Bu bir şekilde gelecektir ama lütufla yani. Allah'ın natif ismiyle hiç bilmediğimiz, hissetmediğimiz bir anda bir yönden gelecektir. Biz fark edemeyiz bunu. Eğer fark edecek olsaydık o zaman imtihanın, gayba imanın manası kalmazdı. Bugün şu 100 lirayı çıkarttım verdim Allah için. Hemen bir saat içerisinde, bir gün içerisinde o yüzden bana trink elime gelmesi, cebime girmesini görseydim o zaman gayba imanın bir manası kalmazdı insanlar verirdi. Hemen bir saat içerisinde bir gün içerisinde cebine girecek ya. Bu Allah'a verilen borç olmazdı. Yani bir cebinden alıp diğer cebine koymak gibi olurdu. Bir ehemliyeti kalmazdı. Sır burada. Hani Latif ismini görmüştü ya. Neydi Latif ismi? Allah-u Teala Latif ismiyle kullanılan lütufta bulunuyor ve bunu onların hiç hissedemediği yönlerden onlara ikram ediyor. Bahşediyor. Yani kul bunu anlayamaz. Bilemez. Ya başına gelecek bir musibeti önlemekle veriyordur. Veya başka bir vesileyle veriyordur. Veya ileride verecektir. Hemen pat diye vermez. Ama bu mutlaka ona dönecek. Biz buna iman ediyoruz. Biz buna böyle, bu şekilde iman ediyoruz. İşte bundan dolayı sadece bu halden dolayı sadakanın en değerlisi kulun zenginken, eli genişken değil de darken, fakirlikten korktuğu an verdiği en değer. Çünkü o an o şunu ispat ediyor. Diyor ki Allah'ım ben şu an muhtacım, fakirim. Bunu verirsen de fakirlikten, muhtaç olmaktan, daha fazla darlığa düşmekten korkuyorum. Ama şuna iman ediyorum. Sen vasivasın. Sen vaadine bağlısın. Ben senin bu vaadini tasdik ediyorum diye. veren kişinin verdiği Allah katına en değerli. İşte orada imtihan var. Orada imanı tasdik var. İmanı ortaya koymam. Bunu unutmayalım. Bunu bir köşeye, köşeye yazalım. unutmayalım. El Vasiye ismini bilen, idrak eden, Allah-u Teala'nın şeriatının genişliğini <gülüyor> bilen bir insan Allah'ın şeriatından hoşnut olur. Allah'ın şeriatından hoşnut olmadığı hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani ben namaz kılıyorum, zekat veriyorum da bir genç sahabinin yaptığı gibi bu iffetli kalmak pek beni sarmıyor. Ben zina etmek istiyorum demez Müslüman. Veya ah şu zekatta veya sadakada olmasaydı herkesin kendi kazancı kendine olsaydı demez Müslüman. Şeriatın tamamından hoşnut olur. Her ne varsa şeriatın içerdiği ondan tamamından hoşnut olur. Mesela solak yaratılmış bir insan solak sol elini sol ayağını kullanan bir insanın sağla yemesi içmesi de şeriat ya o solak insan sağla nasıl yer Zorlanarak, üstüne başına dökerek yer değil mi? O solak kişi sağla yemek şeriatından hoşnut olacak. Razı olacak. Hı. Çirkin görmeyecek. Anlatabildim mi? Bu şeriata Allahu Teala onu hidayet ettiği için, gönlünü ona açtığı için sevinç duyacak. Allah'a bunun için teşekkür edecek, şükredecek ve Allah'ın bu şeriatının insanlara mahrum olan insanlara ulaşması için davete yönelecek, gayret edecek. El-Vasiye ismini bilen insan yani Allah'ın şeriatı çok geniş tüm herkesi kuşatacak genişliğe sahip diyen insan, bunu kavrayan indirak eden bir insan, bu şeriattan nasiplenmeyenlerle nasiplenmesi için davet yoluna girer, kullanıcısı var. Ve aynı zamanda Allah'ın Vasiye ismini bilen ve Vasiye yani affı geniş cümertli, geniş, efendim, e, gönlü, geniş insanlardan hoşnut olacağını bilen insan, bu sıfatlara ulaşmaya çalışır. Bu sıfatlarla kapsayıcı olur, kuşatıcı olur, itici, efendim, daraltıcı, tar edici olmaz. Buna gayret eder. Çünkü Allah geniştir, geniş olanları sever. Müsamahakardır, müsamahakar olanları sever. Affedicidir, affedenleri sever. İnsanların daraldığı yerlerde onlara yardımcı olur. Onların ihtiyaçlarını gidermeye gayret eder, sıkıntılarını katması için onlara el atar, darda kalana destek olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de gelen bir hadiste buyuruyor ki: "Kim bir müminin sıkıntısını, darlığını giderirse Allah ne yapar onun? Kıyamet günü sıkıntılarından birisini giderir." Dünyada birisinin sıkıntısını giderdi bir darlığına giderdin. Ona genişlik verdin. O hususta onu rahatlattın. Vallahi Allah kıyamet gününde en çok ihtiyaç duyacağın anda senin sıkıntını gider. Karşılığın bu kadarını Allah'tan başkası veremez. Sen dünyada Allah'ın sana verdiği imkanlarla imkanları olanlara genişlik açtın. Allah onun verdiği imkanlarla yaptığın halde ahirette sana bunu en çok ihtiyaç duyduğumuz anda kimsenin korkudan konuşamayacağı anda senin sıkıntına gidermeyi vaat ediyor. Kim bir Müslüman'ın ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örter. Hadisin devamı. Elvasi olan Allahu Teala fazlı geniş, rahmeti geniş, affı geniş, lütfu geniş, hikmeti geniş, ilmi geniş olan Allahu Teala bunu hakkıyla idrak edebilmeyi bize nasip etsin. Bunun gereğince hayatımızı tanzim edebilmeyi bize nasip etsin, kolaylaştırsın Azze ve Celle. Kendisi kullarına geniş olduğu gibi bizleri de tüm mahlukata karşı geniş, kuşatıcı, müsaamakar, tahammülkar kullarından etsin. Fazla ve kerem ile Azze ve Celle. Amin. Subhani, Allahümme ve bihamdik. Aşad ve Allah'a ilahe illa hem. İslag'ı şerrufü ve ehtubu ilek. Ahire davana en